Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu senenin başında Hazreti Peygamberimizin örnekliği çerçevesinde Mekke'de 12 yıl başlığı altında 26 sunumlu bir çalışma yapmıştık. Araya Ramazan girdi ve diğer Ramazan'da diğer Kurban Bayramı arasındaki mesafe girdi. Biraz da yaz günü mesafesi girince kurbandan sonra ikinci bölüm olan Medine'de 11 yıla başlamayı düşündüm. Kaç sunum olur bilmiyorum. Şu andaki planıma göre sunum sayısı çok belli değil. Peygamberimizin Medine devrini değişik açılardan o dönemdeki özellikleri ve Peygamberimizin bir peygamber, bir devlet başkanı, bir ordu komutanı, bir kadı yani yargı hakimi ve bir eş, bir baba ve halkın içinde yaşayan bir insan olarak bütün bu vasıfları taşıyan bir insan olarak Medine'de Mekke'dekinden biraz daha farklı bir yaşam sürdü. Mekke'de baskılar, işkenceler, Müslümanlara karşı yapılan baskılar varken Medine'de biraz daha farklı konuma geldi olaylar. Bunlar önceki bölümde Mekke'de 12 yıl başlığı altında Müslümanları devlete götüren yaşamın dinamiklerini incelemiştik. Daha önceki sunumları dinleyen arkadaşlar varsa hatırlayacaklar. Mekke'de 12 yıl serüveninde Müslümanlar bir kimlik ve kişilik olarak kendilerini bütünleştirdiler ve Allah'ın nasibiyle bir devlete kavuştular. Medine'de Müslümanlar hemen hiç kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde bir devlet kurdu. Hiç kimsenin aklında yoktu. İkinci akabe biatına kadar, tarihlere göre üçüncü ama estetik olarak, nitelik olarak İkinci olan, bunu Mekke'de 12 yıl bölümünde geniş açıklamıştım. İkinci akabe biyatına kadar ne Müslümanların kafalarından ne de İslam'a düşman olan peygambere ve Müslümanlara düşman olanların tarafından Müslümanların bir devlet kurabileceği düşüncesi akıllarından bile geçmiyordu. Ama onlar kendileri de şaşırarak bütün toplumları insanları da şaşırtarak Medine'de de bir devlet kurdular. Öncelikle toplumsal yapıdaki dengesizlik Arap dünyasının Hz. Resul'e bakışı ve Müslümanları karşısına alması dikkate alınırsa, gerçekten imkansız gibi görünen bir devlet olma birdenbire 3 yıl içinde gerçekleşti. Üstelik Mekke'de Allah adına mücadele veren Müslümanların kafalarından devlet fikri geçmemişken, Müslümanlar biz devlet kuracağız diye hiçbir faaliyet sergilememişken, işte Mekke hayatı gözümüzün önünde bütün tarih, hadis ve diğer kaynaklara baktığınız zaman ve özellikle de Kur'an'a baktığınız zaman hiçbir şekilde Mekke'deki mücadele içerisinde Müslümanların hedefinde bir devlet yok. Akıllarından bile geçmiyor. Bütün bunlara rağmen birdenbire olaylar gelişti ve Medine devlete koştu. Müslümanların devletine koştu. Mekke dönemi ne kadar Müslümanlar için önemliyse belki de Mekke'den daha önemli Medine dönemidir. Çünkü Allah'ın mesajı Mekke'de Resul'ün kavmine yani yaşadığı kavme yani Araplara iken Medine'de mesaj Birdenbire evrenselleşti. Başka kavimlere, başka topluluklara çıktı. Devlet olmanın gücüyle Müslümanlar dünyaya mesajlarını ulaştırırlarken, zulme uğrayanların da sesi olma bilincine ulaştılar. İleride bu konuda ayetleri okuyacağız, konuda olayları anlatacağız. Bütün dünyaya mesajlar ulaşırken aynı zamanda bütün dünyadaki zulme uğrayan mazlumların sesi olma bilincine ulaştı. Medine döneminde. Bu açıdan Medine dönemi bireysel kendi toplumunda sınırlı Müslümanlara dünya insanı olma kişiliğini, kimliğini kazandırması açısından çok önemli o günkü dinamikler. Yani Mekke'ye baktığımız zaman bireysel mücadele içerisinde, baskı altında, işkence altında kendi toplumuyla sınırlı, bütün toplumsal yapılarla kitleniyor, beraberleşiyor ama Medine'ye geliyor, Medine'de Müslüman dünya insanı oluyor. O kimliğe, o kişiliğe ulaşıyor. Onun için Medine dönemi bir Müslümanın kimlik ve kişiliğinde dünya insanı olma özelliğini taşıyan en önemli vurguyu yapıyor. Zira bir insanın dünya insanı olması, bütün dünyaya seslenecek kimliğe ulaşması dar çerçevede gelişen, yetişen insanlar için yabana atılacak bir durum değil. Hele karşılarında Roma İmparatorluğu gibi üç kıtaya hakim bir imparatorluk, eski kadim Fars İmparatorluğu onun arkasında Hindistan Mısır ve Habeşistan Ki Habeşistan o zaman çok güçlü bir devlet bugünkü gibi değil bugün Habeşistan deyince insanlar sadece gülüp geçiyor ama o günün Habeşistanı Güçlü bunlar varken ve Müslümanlar veya hatta Arap toplumları Arabistan'da çölün içinde kendi kendine yağını kavururken birdenbire dünyaya hitap eder hale geldiler. Bu önemli. Bunu Medine dönemindeki gelen ayetler ve Resulullah'ın uyguladığı politikalar gerçekleştirdi. Günümüzde Müslümanların dünya insanı olma hayalleri yok gibi. Baktığımız zaman şöyle günümüzdeki Müslümanlara, günümüzdeki Müslümanların bütün dünyaya hitap etme özelliğinde ve insanları belli bir düşüncede, inançla ve ilkelerde birleştirme özelliğine sahip bir özellikleri yok gibi. Özellikle içinde yaşadığımız Türkiye toplumunda Müslümanların evrensel düşüncelere, kimliğe, kişiliğe sahip oldukları düşünülemez. Bugüne kadar neredeyse içinde yaşadığımız Türk toplumundan, Türkiye'den, hiçbir Müslüman fikir adamımızın, ilim adamımızın düşüncelerini paylaştığı kitapların dünyaya çevrilmemiş olması düşündürücü. Yani bakıyorsunuz, Türkiye'de birçok Müslüman bilim adamı var, fikir adamı var. Kitapları yazılıyor, piyasaya çıkıyor. Ama onların dünyada işte şuralarda çevrildiği, buralarda çevrildiği işte bütün Müslümanların okuduğu şeklinde bir bilgiyi çok fazla yok. Ufuk meselesi. Yani dünyaya açılma meselesinde bir kısır döngü, bir daralma söz konusu. Son yıllarda farklı dillere çevrilen Müslüman yazarlar var. En çok şu andaki görünen, yani ben Müslümanları kastediyorum, diğerlerini kastetmiyorum. Mesela işte Yaşar Kemal'in veyahut da Orhan Pamuk'un çevirilerinden bahsetmiyorum veya başka yazarların çevirilerinden bahsetmiyorum. Müslümanlar adına kitap yazanların, fikirlerini ortaya koyanların dünyada kitapların çevrilmesinden bahsediyorum. Son yıllarda Sayın Nursi'nin ve Fethullah Gülen'in kitaplarının çevrildiği, bolca farklı dillere çevrilerek dağıtıldığı ve oralarda satıldığı gündemde. Onların kendi gayretleriyle yaptıkları çalışmalar nedeniyle yapılan bu çevrimleri doğal bir süreç olarak görmek yanlış. Yani böyle olması gerekiyor. Bu bir emek işi. Yani insanların emeği işi, kendilerinin emeği işi. Halbuki Mısır, baktığımız zaman Mısır, Suriye ihvanlarının kitapları, işte Mısır ihvanı müsliminin, Suriye ihvanı Müslüminin kitapları ülkemizin fikir hayatını etkiledi. Birçok 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda birçok Müslümanın fikir hayatını etkileyen, onları geliştiren Suriye'deki ve Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın fikir adamlarının, ilim adamlarının yazdıkları kitaplar. Pakistanlı Abul Ala El Mevdudi sadece Türkiye'de sevilmiyor, diğer ülkelerde de kitapları çevriliyor ve Müslümanları etkiliyor. Türkiye gibi bir ülkenin ki bir dönem ataları bütün Müslümanlara hitap etmiş, bütün dünyaya hitap etmiş bir ülkenin içinden bir Pakistan yazarları gibi, bir İhvan, Suriye ve Mısır yazarları gibi insanların çıkmaması ve kitaplarının diğer ülkelerde çevrilmemesi çok ilginç, çok ilginç. Mısır... Tunus, Fas, Cezayir, Suriye, İran, Irak, Lübnan, Pakistan gibi ülkelerin Müslümanların yazdıklarının ülkemizde veya başka ülkelerde okunuyor olması onların evrenselleşme yolunda attıkları adımları gösteriyor esasda. Yani insanlar onları okumak istiyor. Onlarda kendilerini buluyor, onlardan kendilerini yetiştiriyor. Ülkemizin bu konuda kısır kalması Gerçekten çok düşündür. Onun için Müslümanların Medine döneminin dinamiklerini çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü dünya insanı olma, dünyaya hitap edebilme, farklı inançlara hitap edebilme, farklı toplumlara hitap edebilme Müslümanlar adına Medine'de başladı. Medine hayatının gerek Peygamberimizin gerek onun arkadaşlarının yapmış olduğu uygulamalar, o dönemde gelen ayetler bu hareketi başlattı. Medine dönemi, kendi içine gömülmüş gibi görünen İslam düşünce, yaşam tarzının ki asıl da öyle olmamasına rağmen ilk olarak kendine gömülmüş gibi görünen bu inancın, bu düşüncenin, bu dinin, dünyaya açılışının örnekleriyle dolu. Halbuki dönem incelendiğinde Müslümanların etrafını, bakıyorsunuz o zaman Medine dönemine, inceleyelim etrafını Kadim Fars İmparatorluğu, üç katıya hakim Roma İmparatorluğu, döneminin güçlü Habeş Krallığı sarmış. Müslümanların evrenselleşmesi demek, etrafını saran bu ülkelere karşı karşıya gelmesi, bu ülkelerin de sınırlarını aşması demekti. Yani düşünün, o imparatorlukların düşüncelerinin üstünde düşünce, yaşamlarının üstüne yaşantığı, toplumlarının o ülkelerin biçimlendirdiği toplumlarına hitap edebilme ve onlara bir şeyler söyleyebilme ve onları da aşma gündemdedir Evrenselleşmeler. Bilmem kaç bin yıllık Roman İmparatorluğu'nun düşüncesini, bilmem kaç bin yıllık Fars İmparatorluğu'nun düşüncesini aşacaksınız kültür olarak, bilgi olarak, inanç olarak. Ve onlara söz söyleyebilme neticesine varacaksınız. Bu çok çok önemli bir ol. Bugün Müslümanların kafalarında dinmek bilmeyen bir devlet özlemi var. Yani hepimizin var. Kafamızın her tarafında yaşamımızın gayesi olarak, Müslüman olarak fikrimizi ortaya koymayın gayesi olarak bir devlet özlemi var. Bunun nedenlerini Mekke'de 12 yıl çalışmalarını genişçe açıkladık. Bir şeyin özlemini çekmekle, hayal etmekle insanın özlediği, hayalini kurduğu değerlerini bilmek arasında fark var. Müslümanların kafalarındaki devlet ne diye bir soru sorsak, ya Peygamber'in kurduğu Medine Devleti ya da Müslümanların Devleti diye bilinen yıkılmış Osmanlı Devleti aklına geliyor. Müslümanların devlet modelindeki orijinali Medine'de peygamberin kurduğu devlettir. Bu devlet 11 yıl sürdü. Ülkemizde Müslümanlara en yakın devlet modeli Osmanlı'dır. Osmanlı devleti yıkılmıştır. Müslümanların etrafında kendilerini Müslüman devlet olarak tanımlayanlar da var. Yani bugün. İran, Suid Arabistan vesaire. Bunlar peygamberin kurduğu devlet modelinden anlayışından uzaklar. Durum böyle olunca Medine'deki 11 yılı incelemek, peygamberin kuduğu devletin özelliklerini ortaya çıkarmak, değerleriyle yüzleşmek Müslümanlar için çok önemli. Çünkü onu anladıkları zaman dünya insanı olma noktasına gelecekler. Medine devleti günümüzün devletleri gibi devasa nüfusla işe başlamadı. Yani bugün örnekleyelim dünyanın neresi olursa olsun Müslümanlar bir devlet olmaya başlarsa veya devlet olursa nüfusları devasadır hangisine bakarsanız bakın. işte Türkiye 70 milyon, İran bilmiyorsun kaç milyon, Suudi Arabistan bilmiyorsun kaç milyon yani 1,5 milyar insan toplasan işte kaç tane ülkeye dağıldı nüfus olarak ve işlerinde yabancı olarak da yaşayanlar var. Hristiyan, Zerdüşt ne bileyim işte diğer dinlere ait Yahudi onlar da var. Onlarla beraber hepsini topladığın zaman büyük bir nüfus var. Yani bu nüfusun ülkelere bölünmesi bazı küçük ülkeler olsa da genelde büyük nüfuslu ülkeler var. Yani bugün Müslümanlar bir devlet olsa öyle küçük bir nüfusa sahip bir devlet olmayacaklar. Büyük bir nüfusa sahip devlet olacaklar. Medine, Arabistan şehirleri içerisinde doğal zenginlikleri, ticari kervanların uladığı bereketli, zengin bir şehirdi. Mekke haç nedeniyle meşhurdu, Arabistan'ın gözdesiydi, Kabe nedeniyle ki onu Fil suresinde ve Kureyş suresinde Allah onu gayet güzel bize açıklıyor ve tarihi veriler açıklıyor. Ama Medine kendine özgü, kendi içinde Kabe'si olmadan, herhangi bir dini simge olmadan Kabe gibi veya Mekke gibi farklı bir şehirdi ve insanların yaşam biçimiyle, Bereketiyle, ticari kervanların orada çok bereketli ticari alışveriş yapmalarıyla gözde bir şehir haline gelmişti. Ve rivayetlere göre ismini de medeni olmaktan alan, yani oradaki insanların düşüncelerine, tavırlarına, davranışlarına istinaden medeniyet anlayışının bir nişanı olarak Medine denmişti. Her ne kadar Allah'ın Resulü kurduğu devletin sınırlarını belirttikten sonra o sınırlara yesrib demiş olsa da o Medine vesikasında, bu sınırlar yesriptir demiş olsa da kimse Medine ismini Yesrib değiştirmedi. Mesela biz bugün Medine diyoruz hala Yesrib demiyoruz. Medine Puttiles Araplarla Yahudilerin birlikte yaşadığı şehir olarak diğer Arabistan şehirlerinden farklıydı. Mekke Araplardan oluşuyordu. İçinde çok cüzi bir miktarda farklı toplumlar vardı. Fakat Medine Araplarla Yahudilerin birlikte yaşadığı, bir şehirdi ve Medine'nin içinde ve etrafında Medine'ye bağlı yaşayan insanların sayısı 9-10 bin civarındaydı. Şehrin etrafında, Medine şehrinin etrafında, ona yakın mezralarında, vahalarında, işte bizim bugün mezra dediğimiz, köy dediğimiz, bir şehir etrafında işte kasaba dediğimiz gibi o günde site şehir devletleri gibi teşekkül eden Medine'nin, işte Mekke'nin, Taif'in ve diğerlerinin etrafında da. O şehre bağlı köyler diyebileceğimiz bugünkü tabirle vahalar vardı ve buralardaki yaşayan insanlar vardı ve oradan sayılıyordu. Medine'nin filanca vahasından veya filanca kabilesinden ama Medine içinde yaşamıyor. Bütün bunlar toplanıp da nüfus belirlendiği zaman ki Resulullah orada yaptı bu nüfus sayımını 9-10 bin civarındaydı. Neredeyse yarı yarıya nüfusa sahiptiler Yahudiler ve Araplar. Orada daha önce yani Müslümanlık gelmeden. Yani Birbirinden farklı iki toplum yaşıyor ve birbirinden farklı iki toplumun yaşadığı bir örnekliği teşkil ediyor. Ve orada putperest Araplarla Yahudiler birlikte yaşayarak ve yarı yarıya nüfus olmasına rağmen birlikte yaşayarak diğer Arap şehirlerinden ayrı bir özellik taşıyorlardı. Farklıydı. İki toplum aralarında pek savaşmamışlar tarihlerine baktığımız zaman. Ama toplumlar kendi aralarında sürekli savaşmışlar. Yani Yahudiler kendi aralarında savaşıyor. İşte Hazreç ve Erz kabileleri kendi arasında savaşıyor. Sürekli Araplarla Araplar, Yahudilerle Yahudiler zaman zaman birbirine giriyorlardı. Savaşlardan bıkan toplumlar bir araya gelerek Medine'nin geleceği adına barışıyorlardı. Yani savaşlardan bıktıkları zaman oturuyorlar ne yapıyoruz biz diyorlar. Bir barış yapıyorlardı. Sonra herhangi bir küçük bir kıvılcımda yeniden savaşıyorlardı. Hepimizin bildiği bir şey var. Her savaş bir yıkım. Yani hangisi olursa olsun. Gerçi bugün üstün teknolojik silahlara sahip olan ülkeler kendilerine göre çok zayıf ülkelerle savaşarak sadece karşısındaki ülkeleri yıkıma uğratıyor. Yani bugün eskisi gibi değil. Böyle görünüyor. Ama işin gerçeğinde indiğimizde mesela Amerika, Vietnam'da, Guatemala'da, Irak'ta, Afganistan'da karşılaştığı karşı mücadeleler nedeniyle sayısı küçümsenmeyecek zayiatlar verdi. Son yıllarda yaşadığımız birinci ve ikinci dünya savaşlarında dünyada savaşın öldürdüğü insan sayısı milyonları aştı. Maddi hasarlar, savaş sonu siyasi, ekonomik buhranlar, yıkımları genişletti. Ama insanlar sadece savaştaki ölenleri hatırlıyor. Müslümanların katıldığı birinci dünya savaşının ardından Osmanlı devleti yıkılmış, yerine batıya bağımlı birçok devlet kurulmuş, Müslümanların ülkeleri batı tarafından talan edilmişti. Bundan 1500 yıl önce Arabistan'da ise savaşların yıkımı çok daha fazla. Çünkü bugünkü gibi teknolojik savaşmıyorlar. O dönemlerde maddi hasarlar bugünkü gibi değil. Maddi hasar çok fazla yok. O dönemin savaşlarında ölüm insanlar üzerine yağdırılıyor. Galip toplumlar insanları öldürüyor, kadınlarını, çocuklarını esir olarak küreleştiriyor, bağlarına, bahçelerine, ürünlerine, hayvanlarına el koyuyorlardı. Tabi bunlar olurken galip ülkelerde çok şey kaybedebiliyorlardı. Onlar da insan kaybediyordu. Medine halkı uzun yıllar süren savaşların arkasından, savaştan bıkmış ki medeni insanlar olarak kabul edilen bu insanların ve isimlerini o şekilde alan bu insanların kendi toplulukları arasında yapmış oldukları savaşlar, bıktırıcılığa ulaşmış, barışa susamış bir toplum olarak öne çıkmıştı. Tarihin versiyonuna baktığımız zaman. Yahudiler ile Araplar arasında yapılan anlaşma çerçevesinde artık uzun yıllar barış içinde yaşayacaklarına inanırlarken Medine'ye İslam geldi. İslam, barış, esenlik anlamlarında insanların arasındaki hak ve adaleti esas alan düşünce yapısıyla barışı özleyen Medine halkı için umut oldu. Mekke'ye ve Mekkelilerin etkileyebileceği kabilelere rağmen, çünkü Müslümanlar Mekke'de mücadele veriyorlardı ve Mekkeliler, Onlara baskı yapıyordu, işkence yapıyordu ve oradaki Müslümanlar dünyada değişik yerlere hicret etmeye, hicret etmeye kalkıyorlardı ve hicret ediyorlardı. Ama Medine halkı barışı, esenliği, mutluluğu o kadar çok arzuluyordu ki Mekke'ye ve Mekke'lerin etkileyebileceği diğer Arap kabirlerine rağmen Medine halkı Hz. Muhammed'i kucaklayarak Müslümanlarıyla, putperestleriyle, Yahudileriyle biz barıştan yanayız dediler ve orada devlet kurdular. Medine'de devlet kurulduğu zaman, bundan önce çok bahsettik, peygamber nüfus sayımı yaptırdığı zaman 4000 Yahudi, 4500 putperest ve 1500 Müslüman vardı. Elbette Medine halkının böyle bir duyguya, yani bir barış duygusuna ulaşmasının, bu düşünceye ulaşmasının, Müslümanların Mekke'deki mücadelesi, Hz. Resul'ün insanlara örnek davranışları etkiliydi. Yani siz bir tarafta mücadele veriyorsunuz, fakat sizi seyreden insanlar var, toplumlar var. Mekke dönemini incelediğimiz zaman neler anlatmıştık? Müslümanlar her şeye rağmen, Bakın her şeye rağmen içinde yaşadıkları toplumun zayıflarına, fakirlerine, mağdur olanlarına, ihtiyaç sahiplerine sahip çıktılar ve asla şiddete, asla karşı mücadeledeki o fikri mücadelenin dışında baskıya, teröre meydan vermediler. Tam tersine Putperes Araplarla ve Müslümanlara hep beraber bakarak her birisine zayıfsa, mağdursa, ihtiyaç sahibisi sahip çıktı ve orada bir toplumsal bütünlüğün Nasıl olması gerektiğini bütün olumsuz şartlara rağmen gösteriyordu ve bunu Mekke'deki önderler görmese bile Mekke halkı görüyordu. Mekke halkının görmesi yetmese bile başka milletler, başka topluluklar görüyordu. İşte Medine gördü. Medine Mekke'yi seyrettiği zaman orada bir Muhammed var ki çocukken tanıyorlar kendi yerlerinde, kendi memleketlerinde yaşamış namı var. Güvenilir bir insan, onun getirdi, onun ihtiya ettiği bir din var ve bu dine inananlar kendilerine düşman olan toplulukların, kendilerine düşman olan dine ait insanların fakirlerine, fukaralarına sahip çıkıyorlar, ihtiyaç sahiplerine sahip çıkıyorlar ve asla şiddete başvurmuyorlar, kendilerine şiddet gösterilmiş olmasına rağmen ve bunu hayatlarıyla gösteriyorlar, acılarıyla gösteriyorlar ve bunu inançlarıyla gösteriyorlar, sabırlarıyla gösteriyorlar ve halk bunu seyrediyor. İnsanlar bunu seyrediyor. Bütün Arap seyrediyor. Başka toplumlar seyrediyor. Bütün dünya seyrediyor o gün. Roma'nın insanları da bu Arabistan'da ne oluyordu zaman bunları seyrediyor. Fars'ın insanları da seyrediyor. Habeş'in insanları ki Habeşistan'a icra edildi. Onlar iyice öğrendiler meseleyi. Bir insanın sadece söylemesi yetmiyordu. Dikkatinizi çekiyorum. Mekke'de oluşan şey, bir insanın sadece iddia etmesi yetmiyordu. Ben barıştan yanayım demesi, ben huzurdan yanayım demesi, ben insanlar arasındaki hakkı ve adaleti sağlarım demesi veya ben nerede olursa olsun, hangi dinde olursa olsun, fakirine, fukarasına sahip çıkarım, toplumsal eşitliği sağlarım, zengin fakir ayırımı yapmam demesi lafla yetmiyordu. Mekke bunun laboratuvarı gibi bizzat hayatlarıyla, varlıklarıyla, yaşamlarıyla orada gerçekleştirdiler ve bunu bütün dünya seyretti. Medine bundan en çok nasibini alan bir halktı Medine halkı. 4500 Arap, putperest ve 4000 Yahudi orada Müslüman olan Es ve Hazir kabilesinin liderliğinde peygamberi Medine'nin lideri olmaya, kralı olmaya davet ettiler. Şöyle mi zannediyoruz? Sadece Medine'deki Müslümanlar mı davet etti zannediyoruz? 10.000 nüfus içerisinde 8.500'ü Müslüman olmayan, 4.000 Yahudisi ve 4.500 putperestliyle %85'i farklı dini yaşayan ve Müslümanların sayısı 1.500 olan bir toplumsal yapıda sadece 1.500 kişinin istemesiyle diğer 8.500 kişi evet mi dedi zannediyoruz. Hayır. Onlar... Tarihin getirdiği o sosyolojik gelişmeler çerçevesinde, siyasi gelişmeler çerçevesinde adlarına yakışan bir şekilde medeni olmanın, bir medeniyet tesis etmenin, bir devlet olmanın bilincinde dediler ki Muhammed başımızda olmalı. Onlar, o Müslümanlar, o Mekke'de her şeye rağmen, bütün olumsuzluk şartlara rağmen ne yaptılar? Birbirine kenetlenmeyi gösterdiler, varlıklarını toplumla paylaşmaya gösterdiler, hiçbir şekilde bütün baskılara rağmen şiddete başvurmadılar. Barışı öne çıkardılar. Bunu hayatlarıyla ile gösterdiler. Sadece söylemediler. Bugünkü gibi ya ben barış istiyorum deyip arkasından nefret kim kusmadı. Veya ben işte toplumsal adalet istiyorum deyip arkasından her türlü haksızlığı yapmadılar. Mekke'ye göre daha medeni olan Medine halkı insanlık namını gerçekleştiren bu hareketleri bütünüyle seyretti. Ve alacağı derslerin hepsini aldı. Konuyu bu çerçeveden el alırsak, bugün Müslümanlar birbirleriyle savaşan, zulüm altında inleyen toplumlar için umut mu sorgusunda iyi düşünmeliyiz. Müslümanlar o gün ve Hazreti Peygamberimiz o gün, Medine'de birbirleriyle savaşan Es ve Hazreş kabileleri, birbirleriyle savaşan Yahudiler arasında bir umut oldu öyle barışçı, öyle adaletli bir insan başımızda olursa bizim sırtımız yere gelmez dediler. Eğer umutluk konusunda bizim bugün tereddütlerimiz varsa Hazreti Resul'ün Medine dönemini anlamak bizim için daha çok önemli. Bu dönemden alacağımız işaretler belki iyi bir Müslüman olma yolunda bize iyime kazandıracak. Kimlik ve kişiliğimizde olumlu gelişmeler sağlayacak. Alabilirsek tabii. Medine'deki 4500 putperestin alabildiği gibi, 4000 Yahudi'nin alabildiği gibi, Es ve Haziz kabilelerinin Müslüman olarak alabildiği gibi biz de alırsak eğer o zaman dünya insanı olma noktasında ve gerçekten Allah'ın bütün evrene, bütün insanlara ilettirmek istediği mesajı iletecek bir düşünce yapısına, bilgi yapısına ve yaşam yapısına ulaşabiliriz belki. Resul'ün Medine'de kurduğu devlete baktığımız zaman devletin iki tane temel ilkesi vardı. Yalınlık şeffaflık. Tabi hemen, ya orada işte İslam'ın ilkeleri uygulandığı şeriat getirildi, orada şeriat hakim kıldı diyeceğiz hemen belki. Ama işin aslı bu değildi. İşin aslı, Resul'ün Medine'de kurduğu devletin iki tane temel yapısı vardı. Yalınlık, şeffaflık. Toplumların birbirine saygısı, sevgisi ve hakları üzerine kurulmuştu. Kervanların uğradığı, Arabistan'da ticaretin merkezi sayılan bölgede kurulan devletin, hem içinde hem dışında, yalın, Şeffaf olması çok çok önemliydi. Çünkü orası bir kültür merkezi, bir ticari kervanlar merkezi, herkes uğruyor, herkes bir şeyler görüyor orada. Ve Peygamberimiz oraya gittiği zaman, lider olarak buraya gittiği zaman bir devlet kurdu, tamamıyla bir yalın bir devlet, sade, basit, yalın, herkesin görebileceği, herkesin dokunabileceği, herkesin o oluşundan kendisine bir pay alabileceği basitlikte, netlikte bir devlet kurdu. Ve şeffaftı. Hiçbir gizlilik yanı yok. Arabistan'ın ortasında kurulan bu devletin hiçbir gizli yanı yoktu. Öyle değişik şeyler yoktu yani. Özellikle Medine'yi oluşturan Müslümanların, Yahudilerin ve putperest Arapların birbirlerine verdikleri, birbirimizin aleyhinde davranmayacağız sözü Medine'nin geleceğini belirtiyordu. Bundan önceki bölümde Medine vesikasının maddelerini okumuştuk maddelerin özetini çıkardığımız zaman neydi? Bu sözleşmenin altını imzalayan her kabile, her farklı dinden olan gruplar asla birbirinin aleyhine davranmayacaklar. Toplumun nüfus sayımında %15'i bulan Müslümanların %45'ini oluşturan putperest Araplara, %40'ını oluşturan Yahudilere baskı yaparak devleti kurması zaten mümkün değildi. Dikkatiniz çekiyorum. Bir toplumun %15'i %85'i nasıl baskı yapabilir? Güçleri yetmez her şeyden önce. Devlet kurulurken aklen mantıken yapılan ikna oluş ve kabuller doğrultusunda her toplum eteğindekini de yani biz bu barış çerçevesinde şu şartlarda yaşarız birlikte. Eteklerindekini döktüler ve Peygamberimiz de onları yazılı hale getirdi. Belki de Müslümanlar tarafından ısrarla üzerinde durulan tek konu Resul'ün liderliğiydi. Yani biz Muhammed'i boşuna çağırmadık. Eğer burada bir oluşum olacaksa liderimiz o olacak. Yahudilerle, diğer putperestlerle konuşmalarında, Peygamberimizi çağırmadan önceki konuşmalarında bu ısrar vardı. Yani biz şöyle zannetmeyelim. İki kabıyla anlaştı, Müslüman oldu, geldiler Akabibiyatına peygamberi çağırdılar. Peygamberimizin Medine'ye çağırması Yahudilerden habersiz değildi. Oradaki Medine'ye bağlı putperestlerden habersiz değildi. Çünkü 115 e oluşan bir toplum, bir başka toplumdan herhangi bir lideri çağırdı zaman ne yapıyorsun derler. Onlar kendi aralarında görüştüler ve birlikte çağırdılar. Hazretin lideri İbn-i liderlik haklarının zayi olmasına içinden istemese de ses çıkarmaması diğer toplumlara sözleyecek söz bırakmamıştı zaten. Daha önce kararlaştırmışlardı Yahudiler ve putperest Araplar, Medineli Müslüman olmadan İbn-i kral ilan edeceklerdi. Yahudi kavimlerinin liderleri, Arap kabilelerinin liderleri gönül rahatlığıyla toplantıya gelmiş, içlerine sindirerek Medine vesikasını imzalamışlardı. Hiçbir dayatma, hiçbir baskı yoktu. Müslümanların dayatma, baskı yapabilecekleri gücü de yoktu. Oradaki Müslümanların otoriterliği, barışı hakim kılmalarıydı. Yani biz Allah'ın Resulü, Peygamberimizi Muhammed'i buraya çağırırsak o çok adil bir insandır ve bizim özlediğimiz barışı her şeye rağmen burada gerçekleştirir. Bu bir otoriterlikti düşüncenin, yaşamın. Ve onlar da Mekke'ye baktıkları zaman ne gördüler? Orada peygamber her türlü şarta rağmen, orada Müslümanlar her türlü şarta rağmen toplumla barış yapıyordu, topluma sahip çıkıyordu, toplumla paylaşıyordu, topluma saygı duyuyordu ve asla toplumda karşı şiddet göstermiyordu. Yani öyle öfkeye kapılıp, hop ne diyorsun sen deyip birdenbire Müslümanlar parlayıp diğerlerin üzerine yürümüyordu. Hayatlarıyla ispat ettiler, barışı hakim kılmak istediklerini. Hatta öyle ki Hz. Muhammed Medine'ye kral olursa, Müslümanlar Medine'de toplanırsa Arapların hışmını üzerine çekecekler, bu belliydi. Buna rağmen Medine toplumu bütün riskleri göze alarak Hz. Muhammed'in liderliğine evet dedi ve onun kuracağı devlete evet dedi. Tarihe baktığımızda böyle bir oluşuma nadir rastlıyoruz. Yani dünyanın herhangi bir yerindeki tarihe, bakın diğer toplumlara, bakın böyle bir oluşum yok. Birbirinden farklı, ezici bir üstünlüğe sahip toplumlar varken, o toplumların yüzde on insan sayısı olarak, gücü olarak zayıf bir durumdayken, o topluma liderlik yapıyor ve devlet kuruyor. Ezici üstünlüğe sahip olan, nüfusuyla, gücüyle sahip olan, paralarıyla, zenginliklerle sahip olan toplumlara ekemen oluyor. Belki de çok eski ilkel topluluklarda birbirine yakın dost aşiretler bir klan oluşturup birlikte o bütünleşmeyi sağlayabilirlerdi. Böyle bir örnek gösterilebilir, çok eski. Yani 50 kişinin orada, 60 kişinin orada yaşadığı bir klanda iki toplum bir araya gelip, ya dost var, düşman var, parça parça duyuyoruz, birbirimizi seviyoruz, gelin şurada beraber birleşelim, güçlü bir klan olalım demiş olabilirler. Ama biz devletten bahsediyoruz. Medine'de devlet kurulurken onun örnekliği başka hiçbir devletin kuruluşuna benzemiyor. Amerika yıllarca birbiriyle savaştıktan sonra bugünkü devletini kurdu. Ve 48 devletten oluşuyor. Sonra sayıları artmış. Ama yıllarca birbiriyle savaştı. Bir taraf üstün geldi. İngiltere soyların arasındaki uzun yıllar süren savaşlar neticesinde bugünkü krallığını kurdu. Bugünkü krallık kurulmadan önce İngiltere birbiriyle savaşıyordu, birbirlerini yok ediyorlardı. Bir güçlü soyluk aile kurdu, o günden beri devam ediyor. Osmanlı, Selçuklu'nun dağılması sonucu, beylikler arasındaki savaşların arkasından gücünü ortaya çıkardı, kayı boyu devletini kurdu ve diğer beyliklere hakim oldu. Gücülü oldu. tehditli oldu. Araya girerek oldu. Başını ezerek oldu. İşte okuyoruz tarihi. Fransa, İtalya, İspanya, Almanya hepsi Hemen hepsi gücüne dayanarak bugünkü devletlerini, geçmişteki devletlerini kurdular. Uzak doğunun devletleri Rusya aynı serüvenlere dayalı. Her şeye her riske rağmen birbirinden farklı toplumların bir araya gelerek özgürce istediklerini bir sayfaya yazarak ortak bilinç ve iradeyle Hazreti Muhammed'in önderliğiyle kurulan devlete benzer bir devlet tarihte ve günümüzde görünmüyor. Görmek de mümkün değil. Onun için oradaki yapılanmayı çok iyi dikkatle izlemeniz gerekir. Nasıl oluyor da %15 bir toplum %85 bir topluma farklı dinlerden ve hatta ve hatta peygamberin mücadele verdiği Mekke'de mücadele verdiği putperest toplumun daha fazla olduğu bir nüfus ortamında böyle bir devlet kuruluyor? İçinde yaşadığımız dünya toplumların, devletlerin iktidar için birbirleriyle kıyasaya savaştığı anılarla dolu. Özellikle batıdaki kültür devriminden sonra dinin kontrolünden çıkan toplumlar laikleşerek özgürleşerek, çıkarlarına endekslenerek dünyanın en kanlı savaşlarını çıkardılar. Silah sanayinin güçlenmesiyle, ekonomik değerlere ulaşmanın hırsıyla, bazı yeraltı değerlerinin dünyanın temeli haline gelmesiyle insanları çılgınlaştırdı ve Arkasından iktidar savaşları, devletlerin birbirine üstünlük savaşları son yüzyılda en korkunç insan katliamına dönüştü. 20. yüzyılın ilk yarısında savaşlarda öldürülen insan sayısı belki de geçmişteki 500 yıllık insanlık tarihinin savaşlarında ölenlerden daha fazlaydı. 2 milyonun üzerinde sadece 2. Dünya Savaşı'nda insanın öldürüldüğünden bunlar bir daha belki tespit edilemeyecek şeylerdir. Ki Japonya'ya atılan iki atom bombasının iki şehri tamamıyla yok etmesi ve etrafındaki mezraları, köyleri, kasabaları her şeyi yok etmesini düşünüyor. Hala da etkilerini sürdürüyor. Hala da o topraklarda tabiat eski halinde değil. Güya din savaşlarından bıkan Batılılar laikliği kabul ettikten sonra canavara dönüştüler. Evet, dinleri hakimken haçlı seferleriyle başka nedenlerle savaşıyorlardı. Ama laikliği kabul ettikten sonra öyle savaşlar çıkardılar ki bireyselliğin liberalizmin, kapitalizmin ortaya koyduğu iğmeyle dünyayı kana buladılar. Çıkarcılık onları insanlıktan çıkardı. Ve hala sürüyor. Peygamberin Medine'de kurduğu devlet kuruluş tekniği mantığı açısından o güne göre ilk. Yazılı bir metin üzerinde anlaşan toplumların devlet oluşturması ilk. Hiçbir tarihi yoruma ihtiyaç göstermeden şöyle mi oldu, böyle mi oldu diye kritik yaptırmayabilen bile yok. Elde belge var. Yahudilerin ne talep ettikleri, putperest Arapların ne talep ettikleri, kavim kavim, kabile kabile hepsi mevcut. Resulün kurduğu devlet örneklerin ilki. Bugün Batmayan Güneş İmparatorluğu'nu kuran İngilizlerin yazılı bir anayasası yok. Yani toplumların hakları nedir, içinde yaşadığı toplumların hakları nedir bunu yok. Yani bir İngiliz örfü var, İngiliz gelenekleri var, ona göre yönetiliyor. Ama 1500 yıl önce kurulan Medine Devleti'nin yazılı anayasası var. Bu özellik siyaset sosyalistinin bilimlerinin ilgi alanı olmalı. Öyle olmalıydı. Nitekim oldu da. Medine vesikasının ortaya çıkarılışı üzerinde değerlendirmeler yapılması bu nedenle oldu Batı'da. İbn-i İşam tarihini yazarken onu bir tarihi olay olarak anlatıyordu. Yani Peygamberimiz Medine'de işte Yahudi kabilleriyle, Arap kabilleriyle, Putperest Arap kabilleriyle, Müslümanlarla şu anlaşmaları yaptı. Böyle bir vesika yazıldı, çizildi diye. Zaten Müslüman bir devlet içinde yaşıyor. Onun nedeninin içine, onun özelliklerine, sosyolojik, siyasal değerlendirmelerine girmeden bir tarihi versiyon olarak baktı. Ama batılılar kendilerini üç kıtada teslim almış gibi görünen ve bir türlü baş edemedikleri bir Osmanlı devleti karşısında ya bu Müslümanlar nasıl bu kadar güçlü olabildiler, nasıl Arabistan çöllerinden üç kıtaya hakim olacak güce ulaştılar sorularının karşında şunların bir tarihini araştıralım, bir temellerini araştıralım diye tarihimize yöneldiklerinde Medine vesikasını yakaladılar. Bununla ilgili geniş ayrıntıları daha önceki bölümlerde anlatmıştım. Müslümanların son devleti sayılan Osmanlı'nın yıkılmasından sonra, irli ufaklı birçok devletin kurulmasından sonra Müslümanların yaşadığı toplumlarda yeniden var olma kavgası veren Müslümanların hem batıdan hem kendi kaynaklarından öğrendiği, öğrenmeye çalıştığı bu kazanımları, bu özellikleri bu dönemde ilk defa Muhammed Hamidullah gündeme getirmeye başladı. Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi adlı iki ciltlik eseri diğer tarih kitaplarından çok farklıdır. Ben okumanızı okumayanlar için tavsiye ederim. O kitapta da, Peygamberimizin daha çok o sosyolojik olgu içerisinde, siyasi olgu içerisinde, devletin yapılaşması içerisinde ve ordu komutanlığı hakimliği çerçevesinde kemer verilerle, tarihi bilgilerle çok güzel örnekler verir. Onun için diğer tarih kitaplarından farklı öyle şey olarak da vermez. Yani birçok mesela eski tarih kitapları işte sürekli belli kutsallıklar etrafında belli dokunulmazlık etrafında tartışırken Hamidullah daha gerçekçi bir şekilde daha bizim anlayacağımız ...bugünkü çağın anlayabileceği bir anlayışla yorumlarıyla ve tarihi verileriyle çok güzel bir tarih kitabı yazmıştır. İslam peygamberi diye, peygamberimiz hakkında. Onun için değerlerinden çok farklıdır. Son dönemlerde Müslüman dünyasında bu yöndeki çalışmaları ciddi olarak yapan... ...yani Müslümanların bir devleti vardı, Medine'de kuruldu, sonra gelişti, bir noktalara vardı... ...değişimler oldu, şu oldu, bu oldu ve bunlardan bir öz çıkarmak gerekir hem hukuki, hem siyasi, hem toplumsal, hem e, sosyolojik olarak diye kafa yoran Müslüman bilim adamlarından ilk bu konuda ciddi eseri veren faslı yazar Doktor Muhammed Faruk Ennebhan, İslam Anayasa ve İdare Hukukunun Genel Esasları diye bir kitap çıkardı. Bu kitabı Doktor Servet Ermağan, Türkiye'de tercüme etti ve Sönmez Yayınları tarafından basıldı bu kitap. Yaklaşık 600 sayfalık kalın bir kitap. Büyük boyutlu, kalın bir kitap. Ve çok güzel bilgiler var. O tarihi süreci anlatan ve içindeki belli bilgileri anlatan. Özleri de dahil olmak üzere. Ne yazık ki ülkemizde Medine devletinin çatısını oluşturan Medine vesikası bazı Müslümanlar tarafından son yıllarda ülkede demokrasinin, laikliğin demokratik açılımların dayanağı olarak gösterildi. Yani orada Peygamberimiz çok güzel barışı ve huzuru hakim kılan bir anlayışı sergileyip de Allah'ın dinini en güzel şekilde o toplumda uygulayarak Müslümanların örnekliğini ki %15 olmasına rağmen o topluma örnekliğini göstererek yaşadıkları ve yaptıkları bu çalışmaların temeli olan Medine Vesikası'nı bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde mevcut düzende nasıl laikliği nasıl demokratikliği, nasıl efendim demokrasiyi pekiştirebiliriz. İşte alın Medine Vesikası'nda böyle bir şeyler olmuş, biz de böyle yaparsak demokrasi sağlamlaşır, işte Türkiye'deki layıklık sağlamlaşır, Türkiye'deki demokratik haklar sağlamlaşır esprisiyle gündeme getirmeler başladı. Olumlu olan, Peygamberimizin olumlu olarak dünya insanlığına armağan ettiği bu ilkeler, bu çerçeve bugün Müslümanlık olarak veya Müslümanlar adına değil mevcut düzenin salamlaştırılması adına gerçekleştirilmesi çok üzücü. Medine'de kurulan devletin yalınlık, Açıklık ilkeleri toplumlara güven sağlıyordu. Adaleti, barışı, huzuru esas alan Medine halkının açıklık üzerine devlet kurmaları bir çelişki değildi. Devleti oluşturan her toplum nüfusunda azlığından yararlanarak olan biten her şeyden haberdar oluyordu. Yani devleti kuran her toplum, Mekke'de bir nüfus var on bin civarında ve bu azlıktan da yararlanarak isteyen ortadakiler biraz kulak kabarttığı zaman ortada dönen her şeyden haber oluyordu. Ve Peygamberimiz de zaten biliyorsunuz bütün yönetimi camiden yapıyordu. Yani Müslümanlarla toplanıp konuşurken camiden eğer Yahudilere ve diğer topluluklara, kabirlerine bir şey diyecekse liderlerini çağırıyordu. Onlarla konuşuyordu, onlar da toplumlarını anlatıyordu. Gizli değildi. Bugüne baktığımızda devletler her ne kadar kuruluş ilkelerinde de olsa yalanlık, açıklık ilkeleri doğusunda kurulmuyorlar. Yani bugün her devlet, her siyasetçi, her parti, her politikacı biz açığızdır, biz yalınızdır, bizde gizli kapaklı bir şey yok. Bu devlet gizli kapaklı yönetilmiyor deseler de ne yazık ki günümüzün devletleri hiçbir şekilde yalın ve açık değildir. Dokunamazsın, açamazsın, göremezsin, bilemezsin. Politikacıların ve yöneticilerin yüzü size bir şekildedir, toplumlara bir şekildedir, kapalı, kapılar arkasında başka şekildedir. Ve günümüzün devletlerinin kurulmasında silahın gücü, dışa bağımlılık esası özellikle bu toplum, ortalığı toplumlarında ekonomik çıkarlar adına verilen tavizler, gizlilikler hatta işte yapılan anlaşmaları veya alınan, meclislerden alınan kararları 50 yıl açıklamak yasaktır, 50 yıl dokunmak yasaktır, ortalıkta konuşmak yasaktır gibi bir kapalılığa, açıklık veya yalınlık demek mümkün değildir. Ve medya bu konuda müthiş bir şekilde kullandırılır. Yani iktidar lehindeki vali aleyhindeki medya müthiş bir şekilde sadece ülkemizde değil batıda da dahil, Amerika'da da dahil müthiş bir şekilde devletin açıklık ilkelerini ve yanılık ilkelerini karartmak için her şeyi yaparlar. Ortaya bir gündem atarlar aylarca günlerce bilim adamlarını, ilim adamlarını fikir adamlarını, siyasetçileri, toplumu her şeyi meşgul ederler ve bilin ki medya tarafından bir toplum meşgul ediliyorsa arkada çok önemli işler çevriliyor demektir. Kokusu hemen bir yıl sonra, iki yıl sonra çıkar. Ama Peygamberimizin Medine'de kurduğu devlette asla bu yoktu. Açık, sade, yalın. İçinde yaşadığımız devletin yalın açık olduğu asla iddia edilemez. Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve gelişme dönemine ilişkin tarihi sorgulanamaz, tartışılamaz. Sorgulanamayan, tarşılamayan bir tarihin veya sorgulanamayan, tarşılamaz bir kuruluş biçiminin veya kuruluşunun veya sorgulanamaz, tarşılamaz bir dönemin, sorgulanamaz, tarşılamaz bir devletin yalınlığından, açıklığından, Asla ve asla bası bilemez, mümkün değil. Siz sorgulayamıyorsunuz ki, tartışamıyorsunuz ki. neyin açıklığından yalınlığından basın dokunamıyorsunuz her şeyden önce. Kurulan devlet üzerinden çıkar sağlayan bütün grupların döneme ilişkin her sorgulamaya karşılık insanları suçlamaya, vatan haini ilan etmeye gitmesi normal değil. Ülkenin savaştan önce sahip olduğu toprakların büyük bir bölümünde petrol bulunması, petrol sahalarının İngiliz, Fransız, İtalyan şirketlerine paylaştırılması, topraklar üzerinde irili ufaklı birçok devletin kurulması, yalınlık, açıklık prensiplerine asla uygun değil. Hep kapalı kapılarla, hep gizli anlaşmalarla yapılan şeylerdir. Hangi anlaşmalarla, hangi tavizlerle, neye, nelere dayanarak Birinci Dünya Savaşı'na giren ve yenilen Osmanlı topraklarında birçok devler kurulmuştur? Osmanlı'nın merkezinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Birinci Dünya Savaşı sonundaki misyonu, vizyonu, görevleri nedir? Soramazsınız. Hangi nedenle kuruldu? Günümüzün dünyasında yalınlık, açıklık üzerine devlet yönetimleri maalesef yok. Amerika'da, Avrupa'da, Ülkemizde, Doğu'da, uzak Doğu'da kurulan ve yönetilen birçok devletin yönetimiyle, kuruluşla ilgili birçok skandal her zaman tartışılır. Basında görüyoruz bunu, kitaplarında görüyoruz. Medya'nın gücünü kullanan her çıkar grubu, devletleri yalınlık-açıklık prensibinin dışında çıkarır. Medya ön yüzde insanlara haberleriyle, yorumlarıyla oyalarken çıkar grupları arka planda devlet yöneticilerine istediklerini yaptırırlar. Halbuki Resulün Medine'de kurduğu devletin kuruluşu da, çalışması da sürekli yalınlık, aşıklık üzerindedir. Toplumdaki bütün gizli hareketler nifak alameti olarak ve bunu gerçekleştirenler de münafık olarak nitelenmiştir. Bu konuya ileride daha ayrıntılarıyla gireceğiz inşallah. Toplumda yaşayan her insanın liderlerinin, alacak kararlarla hayatlarında ne tür riskler olduğu bilmesi önemli. Yani bir toplumda yaşıyorsunuz liderlerin sizin hayatınızı temelden ilgilendiren kararlar alıyor ve siz bundan haberdar değilsiniz. Bir gece hop başınıza çora örülmüş. Mesela Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesi. Oldu bitti. Maşallah ve yüz binlerce insan kayıpta. Ve koca imparatorluk çöktü. Niye? Alman taraftarı, Alman sempatizanı paşaların Afedersiniz, ne yapması? İş güzellik yapması. Kime sordular? Yok. Toplumun lideri toplumunda yaşayan insanların hayatını onlardan habersiz riske atabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Her şeyden önce toplumda lider olmak demek veya topluma liderlik yapmak demek toplumu korumak demektir. Çünkü lider toplumun lideri toplumu korumak toplumdaki barış düzenini korumak için vardır. İşte Müslümanların fıkhında imam niye seçilir diye fıkhlara geçen maddelere baktığın zaman nedir? İmam şunun için seçilir. Bir, dini korumak, aklı korumak, nesli korumak, vatanı korumak, canı korumak, malı korumak. Hemen arka arkaya sayılır. Bu görevlerle seçilir. Aldığı kararla Din tehlikeye girmişse, akıl tehlikeye girmişse, nesil tehlikeye girmişse, mallar tehlikeye girmişse, vatan tehlikeye girmişse, canlar tehlikeye girmişse, o lider liderlik yapamamış demektir. Açın fıkıha bakın, halife niye seçilir veya imam niye seçilir bablarına baktığınız zaman temel kural budur. Fıkıha böyle geçmesine rağmen maalesef yani demek ki doğru liderler seçememişler çünkü hep böyle risk olmuş. Toplum liderlerinin şahsi çıkarları için toplumu riske atması asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Eğer toplum lideri savaşa dair karar alacaksa, bu durum toplumda yaşayan herkesi ilgilendirecektir. Öyleyse savaşmadan önce toplumun her bireyinin bunu bilmesi sağlanmalıdır. Ülkeye karşı yapılmış ani baskınlar, saldırılar elbette bunun dışında tutulur. Ama kapalı kapılar ardında alınacak kararlarla toplumun yönetilmesi asla yalınlık, açıklık kurallarına uygun sayılmaz. Medine'de kurulan devlet, küçük nüfusuyla, tek şehir devlet olmasıyla net Basit ilişkilerden oluşmuştu. Günümüzün devletleri girif yapılanmalı çoklu nüfuslara sahip. O nedenle buradaki en büyük sorun, on bin nüfuslu bir devlet yapısının günümüze nasıl yansıtılacağıdır. Diyelim ki Müslümanlar bir yerde devlet kuruyor ve kurmaya doğru zemin hazırlanmış vaziyette. Örnek alacakları Resulullah'ın kurduğu devletin veya Resulullah'ın örnekliğinin bugüne nasıl yansıtılacağı noktasında Müslümanlar çok ciddi olarak inceleme ve de kendilerini geliştirmek zorundadır. O günkü devletin ilkelerinin bugünün devletlerine nasıl yansıtılacağı? Bugün büyük köylerimizin nüfusu 10 bini buluyor. Şehir değil, köy. Yüz binlik şehirler, milyonluk şehirler, milyonluk ülkeler, Müslümanlar tarafından ele alınması gereken konular. Yani biz bu şehirlerde, bu ülkelerde nasıl Resulullah'ın kafamızda, anlayışımızda, inancımızda, pratik hayata, uygulanması açısından ütopik olmayan geçerli donelerle bir devlet düşüncesinin, bir toplumsal birliktelik düşüncesinin veya bir toplumu yönetme düşüncesinin peygamberin o döneminden bu döneme yansıması lazım. Bu örneklikleri yaşamak lazım. Hiçbir devlet ucuz sloganlarla oluşmuyor. Oluşmazlar. Bir inanç bir ideoloji, bir fikir sloganlaştığı anda çıkarcıların elinde alet haline gelir. Çıkarcılar onunla kendi çıkarları için lehde ve aleyhdeki gruplar hemen onu kullanmaya başlar. Mekke'deki Müslümanlar da ucuz sloganlarla Medine'ye kavuşmadı hatırlayın. Mekke'deki 12 yıl serüveninde Müslümanların yaşadıkları ortadaydı. Bugün Müslümanların akıllarında, kafalarında, hayallerinde, sözlerinde sloganlaşmış bir devlet var. Yeryüzüne inmiyor. Yani yaşama inmiyor. Bu devletin ne yapısı, ne çatısı, ne de gerçeği belli değil. Nasıl olacak diye sorduğun zaman, böyle bir soruyu sorduğun zaman, sanki Müslümanların devletini istemiyormuşsunuz gibi bir tavırla, ne demek yani, neye soruyorsun yani, sen Müslümanların devlet kurmasını istemiyor musun gibi bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Halbuki devlet doğal bir sürecin Allah'ın takdiriyle sonuçlanmasıdır. İşte Mekke'de 12 yıl mücadele veren bir Resul var. Mekke'de devlet olamadı. Ama 3 yıl Medine'de İslam daveti yapan Müslümanların Resul'e Ya Resul gel artık Medine'de devletimiz hazır. Gel başına geç diye çağırmaları var ikinci Kabül 3 yılda değil. 2 yılda. Pardon 3 yıl oluyor tam. 2,5 yıl falan işte. 3. yılda sonuna doğru gidiyor aslında. Şimdi bunu izah etmek zor. Yani 12 yıl Mekke'de mücadele veren bir peygamberin başaramamış olması Mekke'de ama Medine'de başarılmış olması hiçbir şeyle ölçülemez. Allah'ın takdirinden başka, Allah'ın nasibinden başka, Allah'ın onu ayarlamasından başka. Sloganlar bir düşünceyi bir inancı kendine köle kılar. Bunu unutmayın. Bir dava, bir inanç... Sloganlaştığı anda o sloganlar o inananları kendisine köle kılar ve artık sloganlaşan bir din, sloganlaşan bir ideoloji, sloganlaşan bir fikir bölmüştür, bitmiştir. Çünkü slogan bayraklaşır, gökyüzüne çıkar, bir türlü yere inmez. Halbuki yaşam yeryüzündedir. yüzündedir. Yaşam hayatın içindedir. Yaşam birlikte yaşadığın insanlar arasındadır. O birlikte yaşadığın insanlar inanır, inanmaz, fark etmez. İnançlarını, düşüncelerini, ideallerini sloganlaştıran her düşünce tarihten silinip gitmiştir. Ve arkasından da ortalıkta rezil bir şekilde oyuncak edilmiştir. Çünkü o sloganları lehte ve aleyhte herkes kendi çıkarı için kullanmıştır. Medine'de kurulan devlet bize devlet kurmanın emek işi olduğunu gösteriyor. Bu emek devlet kurma emeği değil. Yani Müslümanlar biz devlet kuracağız diye çık diyorlar. sürekli bunun için çalıştılar. Böyle bir emek değil. Evet devlet olmak bir emek işi ama devlet kurma faaliyeti olarak sürdürülen bir emek işi değil. Nereye baktığımız zaman? Resulullah'ın hayatına ve onun arkadaşlarının hayatına baktığımız zaman bu böyle değil. Emek Allah'a göre Müslüman olma emeği. Mekke'de ve Medine'de Müslümanlar Allah'a göre Müslüman olma emeğini ortaya koydular. Allah da onları takdir etti, şereflendirdi, ödüllendirdi, devlet verdi. Ve verdiği devlette yönettikleri 4500 putperest, 4000 tane de Yahudiydi. Bugün Müslümanlar Allah'a göre Müslüman olma eğiliminden uzak, kendilerini devlete şartlanmış gibi görünüyor. Ve ben bazen sohbetlerde şöyle derim. Gerçekten Allah'ın istediği bir devlet kurulsa önce sizi cezalandırır. Çünkü sizin hayatınızın yani Müslümanlıkla direkt alakası yok yani. Gerçekten bir nasip olsa da Allah'ın devleti İstediği şekilde bir devlet olursa, bir yönetim olursa, önce size ne yapıyorsunuz der. O nedenle mevcut siyasi rejimlerden yararlanmayı neden? Çünkü Müslümanlar kendini devlete şartlandırmış, ama Müslüman olma emeğini yeteri kadar yerine getirmemiş, yeteri kadar hayatıyla bütünleştirmemiş. Bu nedenle mevcut siyasi rejimlerden yararlanmayı, kurnaz politikacıların aleti olmayı yaşıyorlar. İşte önümüzdeki gerçek. Halbuki Allah'a göre Müslüman olan Mekkelilere baktığımız zaman, Medenilere baktığımız zaman asla kurnaz politikacılarının aleti olmamışlar, asla mevcut siyasi rejimlerden yararlanarak ki bugünkü Müslümanlardan daha fazla taviz verdiler ki de Resulullah'a asla kabul etmedi. Bugünkü Müslümanlara verilen tavizlerden daha fazla taviz aldı Mekke'de Peygamberimiz asla kabul etmedi çünkü Allah'a göre Müslüman olmayı öne çıkardılar. Çünkü Allah'a göre Müslüman olan, çıkarlardan uzak durmayı, şeytana kulak tıkamayı, dünyevi hırslarla kapılmamayı öne çıkarıyor. Eğer şeytana kulak veriyor isek, çıkarımız neredeyse oraya doğru yamılıyor isek, oraya doğru gidiyor isek ve dünya hırslarımızla kendimize bir yol biçiyor isek, o zaman Allah'a göre Müslüman olmak noktasında tartışmalı hale gelmişiz demektir. Günümüzde kurulan devletlerin kuruluşu da, işleyişi de çıkara dayalıdır. Temel özü budur. Ben bazen öyle derim. Günümüzün en büyük dini çıkar dinidir. Bütün dinleri kuşatmıştır. Bütün toplumları kuşatmıştır. Bütün etnik kökenleri kuşatmıştır. Tek bir din vardır, çıkardır. Bugün dünyaya egemen olan. Devletleri kuran toplumlar, soylular, aşiretler, klanlar, patronlar, idologlar, aydınlar, çıkarlarını korumak, geliştirmek, artırmak için devlet kurmuşlardır. Ve kurulan devletleri mevcut halde çıkar devleti halinde tutmak için var gücüyle çalışırlar. Kurulan devletleri kontrolü altına almışlardır, bu noktada hızlı bir şekilde geliştirmişlerdir ve bugün dünyaya egemen kılmışlardır. Medine'de kurulan devletin çıkarlarla hiçbir ilgisi yoktur. Tek çıkarları vardır, barışı hakim kılmak, huzuru hakim kılmak. Yahudisiyle, Putperes Arabi'yle ve Müslümanlarıyla orada biz barıştan yanayız, huzurdan yanayız diyerek adaletine inandıkları, insanlığına inandıkları Hz. Peygamber'i başlarına dikmişlerdir. Bugünkü bakış açısıyla bakarsak, bakın o günkü döneme. Bugünkü bakış açısıyla bakarsak, Müslümanların Medine'de 4 bin Yahudi, 4 bin 500 putperest Arapla devlet kuruması en büyük tehlikedir. Eğer çıkar açısından bakarsak. Neden? Çünkü Araplarla kavgalı dinden dolayı, Araplarla kavgalı, Mekkelilerle kavgalı bir insanı başımıza lider dikeceksiniz. Ve Mekke'nin hışmına vuracaksınız. Arkasından Mekke'nin dostlarının hışmına vuracaksınız. Şimdi o toplumda Yahudisiniz, o toplumda putperestsiniz, o toplumda Müslümansınız. Bir devlet kuruluyor. Başına da Mekke'den Muhammed çağırılıyor ve çağrılan kişi ise Mekke'nin dinine, Arapların dinine karşı çıkmış. Mekke onlara karşı mücadele veriyor ve baskı altında tutuyor ve zulüm ediyor, işkence diyor ve öldürmeye kalkmışlar. Siz böyle bir insanı başınıza dikiyorsunuz. İnsan düşünmez mi ya biz bunu başımıza diktiğimiz zaman bütün Araplar bizim karşımıza gelecekler. Mekke'nin hışmına uğrayacağız demezler mi? Diğerler dediler de ama dediler ki biz onunla huzura, barışa ulaşacağımıza inanıyoruz. Tabii ki matematiksel hesaba bak zaman, siyasal yorumlara baktığınız zaman bugünkü mantıkla çok büyük bir tehlikeydi. Düşünün bugün Amerika'ya, Rusya'yı, Çin'i her yeri bütün o büyük güçleri karşısına almış bir kişi var, meşhurlaşmış, bir yerde devlet kuruluyor, diyorlar ki gel bizim başımıza lider ol ve devleti kuranlar da nasıl farklı farklı etnik gruplar, farklı farklı dinleyen insanlar, hatta o kişinin fikrine karşılan, o kişinin dinine karşılan insan grubu o toplumda nüfusu en fazla aklımız alıyor. Üstelik bütün Arapların hışmına vuracak o gün. Veya bugün böyle bir şey olsa bütün dünyanın hışmına vuracak. Mantık, akıl böyle bir oluşum içinde olamaz insanlar çıkarlarına aykırı diyor bugünkü mantıklar. Ama görüyoruz ki Medine'de özlenen barış bütün hesapları alsış ediyor. Çıkarlar barışta birleşiyor. Bütün ister barışa endeksleniyor. Bugün bile hayatımıza şöyle bakın. Müslümanlar olarak bakalım. Yani bugün de hayatımıza Müslümanlar olarak bakalım bir. Çıkarımız olmayan yere kaç tane adım atmışız? Veya çıkarımız olan bir yere kaç adım atmışız? Günümüzde Müslümanlara baktığımızda da devlete yönelmiş bütün düşüncelerinde büyük bir çıkar kavgasının varlığını görüyoruz. Şimdi Müslümanlardan devlet kurma fikri olan kişilerin, düşüncelerin özüne baktığınız zaman bir çıkar kavgası var. İslam gelecek vahşet bitecek, İslam gelecek yoksulluk bitecek, İslam gelecek refah yükselecek gibi sloganlarla amaçlarını, hedeflerini belirleyen Müslümanlar gerçekten Allah'ın ayetlerini Resulü Medine'de kurduğu devleti anlamış oluyorlar mı? Toplumların başına neyin gelip neyin gelmeyeceğini bilmemiz zor. Toplumlar vahşet gidecek derken büyük bir vahşetle karşılaşabilir. Nitekim bakınız Müslümanların tarihi Ömer devri en adil devir diye ilan ediyorlar. Halbuki kıtlıklardan geçilmedi. Ebu Bekir devri yalancı peygamberlerin türediği, Müslüman toplumun paramparça olduğu, Müslümanın diyenlerin arasından birçoğunun peygamberim ben diye etrafına topladığı insanları Ebu Bekir'e karşı kışkırttığı ve Medine'yi çıkmak istediği bir ortam yaşandı. Arkasından duruldu. Ebu Bekir'in vefatıyla Hazreti Ömer geldi. O dönemde de bu sefer kıtlıklar başladı. Ve kıtlıkların yanında da Arabistan'ın etrafındaki Mekke'den uzak, Medine'den uzak bölgelerdeki Müslümanlara Farslar, Romallar hücum etmeye başladı. Peygamberin de ölüşünü ve Hazreti Ebu Bekir'in zamanındaki o yalancı peygamberlerin çıkardıkları karışıklıkları da Bahane ederek, Müslümanların zayıfladığını düşünerek ne yaptılar? Başladılar saldırmaya, mecburen savaş başladı İran'la, savaş başladı Roma'yla ve Kudüs alındı İran fethedildi. Hazreti Ömer devrimde dikkatinizi çekiyorum. O savaşların getirdiği sıkıntılar ve o kıtlıkların getirdiği sıkıntılar bugün içinde yaşamayanlar için çok önemli değil. Ama içinde, o toplumu içinde yaşayanlar için çok çok önemli şeyler. İşte bugün etrafımızdaki savaşları görüyoruz. İçinde yaşadığımız ülkedeki savaşları görüyoruz. Biz yoksulluk bitecek derken kıtlıklarla, yokluklarla, savaşlarla karşı karşıya gelebiliriz. O zaman toplum demez mi? Hani yoksulluk bitecekti, başımıza kıtlıklar geldi, yokluklar geldi, savaşlar geldi. Nedir yani? Refah yükselecek derken gelen gideni aratan olabilir. Yani <gülüyor> milletin zenginliği de elden gidebilir. Lüks yaşamları da elden gidebilir. Her şey olabilir. Ama biz daha iyisini getireceğiz. Daha zengin edeceğiz. Bakın ifadeye bak. Daha zengin, daha refahı artıracağız. Daha zengin edeceğiz iddiası. Gerçekten İslam'ı anlamış olanın iddiası mı olacak? Kısaca çıkarlarımızın başına ne geleceğini bilemeyiz biz. Gelecek kayıp. Ve Rabbimiz ayetlere baktığımız zaman bu tür iddialarla hiçbir zaman topluma bir umut vermeyi değil, Tersine, bütün hayatın gerçeklerine karşı azimle, sabırla, kararlılıkla barış içinde yaşamayı öneriyor. Çıkar kavgasını değil veya çıkar anlayışını veya çıkar hedefini değil. Ve çıkar kavgası Allah'ın Müslümanlara önerdiği bir kavga değil. Biz Müslümanlar olarak dar olursak bu toplumu daha zengin ederiz. Yani çıkarlarına, maddi yapısına daha çok katkı veririz. Dahası değil. Aksine çıkar kavgası Müslümanların kavgası değilken çıkar kavgası Allah'ın şeytani bir kavga olarak belirttiği, ayetlerinde belirttiği bir kavgadır. Çıkarlarının kurbanı olan insanlar, toplumlar Allah tarafından dünyevileşmekle tanımlanmıştır ayetlerde. Öyleyse, Müslümanlar olarak toplumsallaşmaya, devletleşmeye doğru yürürken nasıl olmalıyız sorusunda, Resul'ün Mekke ve Medine döneminin özünü öğrenmemiz gerekiyor. O dinamiklere çok iyi bakmamız gerekiyor. Resul Medine'de her türlü olumsuzluğa, her şey çıkarlara aykırı görünmesine rağmen, farklı dine sahip olanları birleştirdi. Bugün kendi birleşmeyi sağlayamayıp sürekli birbiriyle kavgalı olan Müslümanların bu özelliği çok iyi kavraması gerekiyor. Aksi halde öncelikle layık olmadıkları bir yapı ulaşırlar. Layık olmadıkları yapı nedir? Dar alan, sıkışmış alan ve sürekli aynı yerde oyalanan alan olur. Şurası muhakkak ki Mekke dönemini incelerken ifade ettiğimiz gibi Rasul Mekke'nin yöneticileriyle anlaşarak devlet kurabilirdi. Rasul Mekkeli Müslüman gençleri toplayarak bir gecede putperestlerin işini yok edebilirdi baskıyla. Hamza Ömer Abbas Zaten toplumda korkulan insanlardı. Osman, Ebu Bekir, Darunetli'deki görevleri sırasında hem Mekkeliler hem aşiretler tarafından sevilen kişilerdi. Peygamber herkesin güvendiği bir insandı. Böyle bir şey yapsaydı kim ne söyleyebilirdi ki? Mekke halkının fakirine sahip çıkmış, putperest olduğu halde. İhtiyaçlı olana sahip çıkmış, putperest olduğu halde. Yoksununa sahip çıkmış, akrabalık bağlarını kesmemiş dinden dolayı hiçbir şekilde kestirmede yasaklanmış, ayet gelmiş. Darun Netve'nin yönettiği, putperest Arap önderlerinin yönettiği halk, bir gecede Darun Netve'nin yöneticilerini yok etseler de, biz buraya hakim olduk deyip darbe yapsalardı halk ne derdi? Bayram yapardı. Oh derlerdi, kurtulduk bunlardan derlerdi. Kimse bir şey söylemezdi. Çünkü onlar şunu gördüler. Müslümanlar her zorlu şartta yine onlara sahip çıktı. Kendi liderlere sahip çıkmadı ama Müslümanlar sahip çıktı. Sevinirlerdi. Ama Resul asla böyle bir şeye yanaşmadı. Asla bir güç gösterisiyle kurulacak bir yönetim, iktidar istemedi. Asla toplumda kan dökerek bir iktidar istemedi. Onun işleri insanlığından mı kaynaklanıyordu? Yani peygamber savaşa karşı bir insandı da, savaşı sevmeyen bir insandı da, savaş aleyhdarı bir insandı da, Bugünkü hani var ya savaş taraftarı değil, savaş aleyhtarı bir insanlar var, barışçı insanlar var. Peygamber öyle bir insandı da ondan mı kaynaklanmıştı? Hayır, tam tersine biz Medine'de peygamberin büyük bir ordu komutanı yeri geldiği zaman en büyük savaşı yapan, eline kılıcı alan, harbin ortasına dalan insan olarak görüyoruz. Yeri geldiği zaman. Öyleyse Mekke'deki tavrı, Asla onun insanlığından kaynaklanan, barışçılığından kaynaklanan değil. Kendisine ilka edilmiş olan ayetlerin yönlendirmesi, kendisine ilka edilmiş olan, gönderilmiş olan ayetlerin, dinin ortaya koyduğu bir yaşamın gerçeğiydi. Yoksa Allah'ın ayetlerinden kıl kadar sapmış olsaydı ne diyordu Allah? terşeminden yakalar, gerekeni yaparız diyordu. Allah'ın ayetlerine göre dini yaşayan, ideallerini süsleyen, amaçlarına doğru yürüyen peygamberin önünde bütün bunlar yoktu. Yani şiddet yoluyla devlete hakim olmak, yöneticileri diskalifiye etmek, devrim yapmak, kavga yapmak, savaş vermek böyle bir şey yoktu kafada. Allah onu bazı neticelere götürdü bu yaşamıyla. Dikkat ediniz. Resulullah'ın hayatına baktığınız zaman Resulullah Allah'ın istediği şekilde bir Müslüman oldu. Allah'ın emrettiği şekilde tebliğlerini yaptı. Kafasında hiçbir zaman hem peygamberin hem de o günkü Müslümanların kafasında, Mekke'deki insanların kafasında bir devlet hayali, diyalet fikri yoktu. Darünetver'in liderleri ya amacın buysa gel başımıza bir yıl sen kendi dininle idare et, biz kendi dinimizi idare edelim. Bakalım hangisi daha iyidir? Esprisini getirecek tarzda teklifler getirdi. Elinin tersiyle etti. Diyebilirdi. Hani bugün Müslümanlar diyor ya biz gelsek onlardan daha iyi idare ederiz. Ya şimdi Müslümanların bu iddiasına karşılık laik düzenin sahipleri de. Peki gelin bakalım idare edin. Bir beş yıl, on yılda siz idare mi daha idare ediyorsunuz. Biz midai ediyoruz. Bir kıyaslama yapalım. Deseler bizimkiler bugün cump atmayacaklar. Ama peygamber atlamadı dikkatinizi çekiyorum. Çünkü hiçbir şekilde Allah'ın dini başka bir şeyle kıyaslanmaz. Allah ayetini gönderdi. Sureyi gönderdi. Kafirin suresini gönderdi. Kıyaslama yok. Böyle bir şey olur mu? Dikkat edin. Allah'ın Resulü hiçbir kan dökmeden bakın Allah Rasulünü ayetleriyle yönlendirdi ve o bir yaşam yaşadı. Yaşamın neticesinde ne oldu? Allah Resulü'nü hiçbir kan dökülmeden toplumların ortak barışı ve anlaşmasıyla Medine'de devlet kurdu. Hiçbir kan dökülmedi. Toplumların ortak barışı ve anlaşmasıyla Medine'de devlet kurdu. Devleti kurarken Peygamberimiz Medya'da en ufak bir çatışma, en ufak bir savaş olmadı. Tamamıyla bir barış içinde, tamamıyla bir ortak bilinç içerisinde, barışı hakim kılmak adı altında orada bir devlet kuruldu. Aradan on yıl geçti, Peygamberin ve Müslümanların yaşayamaz hale geldikleri Mekke savaşsız teslim alındı. Peygamber kuşattığı Mekke teslim oldu. Tek savaş yok, tek çatışma yok. Bütün bunlar... Müslümanların önünde en güzel örnekler olarak duruyor. İslam kelimesinin adına yakışır bir şekilde Resul hareket ederek barışı, huzuru, esenliği hakim kılarak görevini tamamladı. Ancak günümüzde Müslümanların inançlarında, düşüncelerinde böyle bir olgu yok. Tarihten gelen, biriken, biriktirilen öfke, çin, nefret var. İslam'dan kaynaklanmıyor. Tarihten geliyor. Onlar şöyle yaptı, onlar böyle yaptı, vay namusuzlar, vay şunlar, vay bunlar... Bir öfke, bir kim, bir nefret var. Eline imkan geçince yıllarca biriken intikam hırsıyla gerekeni yapma var. Peki günümüzün Müslümanlarına göre gereken ne? İntikam, kan ve gözyaşı. Bugün şöyle Müslümanların konuşmalarını bir özetlersen yapmaları gereken şey yıllarca biriken bu çiğni ve öfkeyi kusmak, intikamları almak, kan dökmek ve toplumları göz yaşına boğmak. Müslümanların içine yerleşen, açıkça söylemeslerde benliklerinde olanı Allah biliyor. Toplumlar da hissediyor, bakın toplumlar da hissediyor. Bir gelirseniz bizi asarsınız, kesersiniz diyorlar. Şimdi içimizde birileri diyebilir, tabi asacağız, keseceğiz diyebilir ya. Aynı öfkeyle, aynı kinle, aynı nefretle diyebilir. Çünkü tarihten öyle yetişti. Bir laboratuvar tarih, Atala Dini dediğimiz o tarih bir laboratuvar. İnsanı yetiştiriyor, İnancım Allah diyor ama onu dinlemiyor. İnancım Kur'an diyor onu dinlemiyor. Örneğim Resulullah diyor onu dinlemiyor. Çünkü laboratuvar öyle yetiştirmedi. Laboratuvar Allah'ın liderliğiyle yetiştirmedi. Laboratuvar peygamberin örnekliğiyle yetiştirmedi. Laboratuvar Allah'ın ayetlerine göre bir kimlik ve kişilikle insan yetiştirmedi. Laboratuvar Müslümanlık adına, Müslümanlar adına intikamla, hırsla, kinle, nefretle dolu insan yetiştirdi. Bu nedenle Medine'deki Yahudiler ve Araplar gibi Müslümanlara Güvenmiyor bugünün toplumun insanları. O gün güvendiler bakın. Kalabalık olmalarına rağmen, sayıları yüzde 85'i bulmalarına rağmen, şehrin sayısal üstünlüğünü sağlamalarına rağmen, Medine'deki putpresler ve Yahudiler birleşse bir kaşık suda Müslümanları boğacak olmalarına rağmen, dediler ki biz size güveniyoruz. Sizin barışı ve adaleti sağlayacağınıza güveniyoruz. Geçmişte ne geçerse geçsin aramızda bunların hepsini unutacağımıza, ve asla bundan sonra birbirimizin aleyhine davranmayacağımıza alın içeriz dediler, geldiler vesikanın altına imzayı koydular. Başta peygamber var. Kimler koydu? Müslümanlar, Yahudiler ve putperes araplar. Ve güvendiler. inandılar. Peki Müslümanlar toplumlara güven kazandırmadan onlar üzerine iktidar olabilirler mi? Veya Onlarla birlikte barışı, huzuru hakim kılacak bir devlet kurabilirler mi? Bu sorgulamalarda Müslümanlar kendilerini özeleştirmeye tabi tutmaları gerekir. Bugün Müslümanlar kendilerine bile kendi içindeki insanlara bile, Müslümanın diğer insanlara bile asla müsamaha, asla bir tolerans göstermezken nasıl olur da bütün topluma tolerans gösterebilir? Nasıl olur da bütün toplumu barışı sağlayabilir? Onun için Müslümanlar özeleştirdiklerini yaparken Resul'ün, Müslümanların Mekke'de, Medine'de nasıl davrandıklarına iyice bakmalılar. Aksi halde kendi kendimizi kandıranlardan oluruz, başka bir şey olmaz. Hal böyleyken bugün Müslümanlar, çeteler, örgütler kurarak, silahlanarak kundukları bölgeye hakim olsalar, baskıyla, silah gücüyle hakim olarak devlet kursalar, Allah'ın istediğini gerçekleştirmiş olurlar mı? Yani... Mekke'deki yaşam bu, öz bu, Medine'deki yaşam bu, öz bu ve bugün Müslümanlar onları dinlemedi, onları seyretmedi. Tarihten gelen bilgilerle, o laboratuvarda yetişikleri duygularla çeteler kurdular, örgütlendiler, ne bileyim işte silahlandılar ve bir bölgeyi ele geçirdiler ve o bölgede hakim oldular ve devlet ilan ettiler. Tamam, çok güzel. Soru, Allah'ın istediğini gerçekleştirmiş olurlar mı? Yoksa kendilerinin istediğini mi gerçekleştirmiş oldular? Şöyle diyebiliriz, biz devlet olalım da nasıl olursa olsun. Aynı hani şeyin e, batılı kapitalistlerin dediği gibi, biz kazanalım da nasıl olursa olsun kazanalım mantığında. Tamamıyla makyavalist bir mantıkla, çıkarcı bir mantıkla. Biz yapalım da nasıl olursa olsun. Tamam, o zaman diyelim ki oldu. Peki yarın Allah'ın huzurundaki hesap ne olacak? Asıl soru bu. O zaman ne olur? Ya Rabbi, biz Resul'ün yaptığı gibi güven, saygı, sevgi, barış esasına dayalı bir devlet kurmadık ama senin emirlerini yerine getirmek için güvenilmeden, sayılmadan, sevmeden, kan dökerek de olsa bir devlet kurduk ve senin ayetlerini hakim kıldık desek huzurda. Allah bize aferin, çok iyi yapmışsınız mı diyecek? Yoksa ben Ayetlerimi size boşuna mı gönderdim diyecek. O noktada çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Bu soruların ışığında huzurdaki hesaptan aklanarak çıkabilmek için biz ayetleri Resul'ün Medine dönemini kurduğu devleti dikkatli incelememiz gerekir diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar diyelim. Devamı haftaya diyelim. İnşallah yormamışımdır, sıkmamışımdır. İnşallah ilk bölümde verdiğim mesajlar faydalı olmuştur diyelim. Onun için şimdilik mikrofonu bırakıyorum. Eleştiri, katkı, soru olursa alırım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum.